Çarit adı. Yani hayırseverlik. Herkes ona Charity teyzelerdi. Gerçekten de bu hayırsever Charity teyze hasta bakıcı rahibeler gibi dört bir yana koşuyor, sevgili kardeşi Bildat'ın ilgili olduğu ve kendisinin de güç bela biriktirdiği 30-40 dolar yatırdığı gemideki her tayfaya biraz olsun güven, rahat, avuntu verebilecek her şeye canla başla el atıyordu. Son gün bu altın yürekli Koyakır kadınının bir elinde uzun saplı yağ kepçesi, öbür elinde daha da uzun bir balina zıpınıyla gemiye gelişi görülecek şeydi. Bildat'la Kaptan Pelek de telaş içindeydiler. Bildat elinde bitmez tükenmez listeler, gemiye gelen her eşyanın adı yanına bir işaret koyuyordu. Pelek, ara sıra balina kemiklerinden yapılmış ininden seke seke çıkıyor, ambar ağzındaki gemicilere, direk başındaki gemicilere kükrüyor, sonra yine kükreye kükreye inine dönüyordu. Bu hazırlık günlerinde Kuyi Kuyi ekle ben, gemiye sık sık geldik, kaptan Ahab'ın nasıl olduğunu, gemiye ne zaman geleceğini her soruşunda, gittikçe iyileştiğini ve her an gemiye gelebileceğini söylüyorlardı. Bu arada Pelek ve Bildat kaptanlar, gemiyi sefere hazırlamak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Kendime karşı tam anlamıyla dürüst olup içimi yoklasaydım gemi demir alır almaz her buyruğuna körü körüne boyun eğeceğim bir adamı böylesine uzun bir sefere çıkmadan önce bir kez olsun görmemiş olmanın pek hoşuma gitmediğini söyleyebilirdim. İnsan bir işin bozuk bir yanını sezinlemiş ama bu işe de bir kez girmişse farkına varmadan kuşkularını kendisinden bile saklamaya çalışır. Ben de aşağı yukarı bu durumdaydım. Hiç sesimi çıkarmıyor hiçbir şey düşünmek istemiyordum. Sonunda geminin ertesi gün mutlaka kalkacağı haberi geldi. Kuykuyek ekle, ben de ertesi sabah erkenden yola çıktık. Rıhtıma yaklaştığımız zaman saat altıya geliyordu ama daha tan yeri belirsiz kül rengi sisliydi. Kuykuyek dedim şu önümüzde koşanlar gemici aldanmıyorsam gölge değil ya bunlar ister misin gemi gün doğar doğmaz kalksın hadi koşalım. ''Durun'' diye bağırdı bir ses ve bağıran adam elini omuzuma koyup aramıza girdi. Alacak karanlıkta biraz eğilerek bir koyegi bir beni garip garip süzdü. El yahtı bu adam. ''Biniyor musunuz?'' ''Çek şu elini'' dedim. Kuekuek silkinerek ''Sen bak bana sen git buradan'' dedi. ''Demek bilmiyorsunuz gemiye.'' ''Yoo, biniyoruz'' dedim. ''Ama bundan sana ne? Sana bir şey söyleyeyim mi Bay Elya Sen pek ileri gittin artık.'' Elyah gene anlaşılmaz bakışlarıyla şaşırmış gibi bir beni bir kuyu kuyegi ağır ağır süzdü. Hayır yo yo dedi. İleri mi gittim? Farkında değilim. Eliyah dedim. Basıp gidersen arkadaşım da ben de seviniriz. Ta Hint ve Pasifik okyanuslarına gideceğiz. Yolumuzu kesmesen daha iyi olur. Demek gidiyorsunuz ha? Sabah kahvaltısına dönecek misiniz? Herif kaçırmış kuyuy kuyuk. Hadi gel dedim. Biz birkaç adım uzaklaşınca iyi günler diye bağırdı kıpırdamadan duran Elya. Boş ver onu kuyu kuyu ekledim. Hadi gel. Ama Elya gene yanımıza sokuldu ve birden elini omzuma indirerek sordu. Biraz önce gemiye giden insana benzer bir şeyler gördünüz mü? Böyle basit düpedüz bir soru karşısında şaşırarak evet dedim. Dört beş kişi görür gibi oldum. Ama emin değilim. Çok karanlıktı. Çok karanlık, çok karanlık dedi Elyah. Uğurlar olsun size. Bir daha ayrıldık ama yine sokuldu aramıza usul usul. Gene omzuma dokundu. Git bak bakalım dedi. Bulabilecek misin onları içeride? Git bak olur mu? Kimi bulacakmışım? Elyah yine uzaklaşarak, uğurlar olsun, uğurlar olsun dedi. Ha, sizleri uyarmak istedim sadece. Ama zarar yok, zarar yok. Hepsi bir, onlar da sizden. Ne soğuk bir sabah değil mi? Uğurlar olsun. Pek yakında görüşemeyiz herhalde. Ahiret günü inşallah. Bu deli saçmalarını söyledikten sonra gitti, bir daha dönmedi. Bu ipe sapa gelmez küstahlık bir hayli şaşırtmıştı beni. Sonunda Peku'a ayak basınca her yanı derin bir sessizlik içinde bulduk. Tek kişi görünmüyordu ortalıkta. Kamaranın kapısı içeriden kilitliydi. Ambar ağızları kapalı, üstleri halat kangallarıyla doluydu. Başka saraya gidince kapağı açık bulduk. Bir ışık görüp aşağı indik. Orada bula bula eski püskü bir gocağı sarılmış, yaşlı bir yelkenci bulduk. İki sandığın üstüne yüzük oyun boylu boyunca uzanmış, kollarını başına dolamıştı. Uykuların en derini çökmüştü üstüne. Uyuyan adama kuşkulu kuşkulu bakarak kuy kuek dedim. Demin gördüğümüz gemiciler nereye gitmiş olabilir? Ama kuy kuek rıhtımda benim gördüğümü görmemiş meğer. Gözlerim beni aldatmış da diyemiyorum çünkü Elyah'ın sorusunun ne anlamı olurdu o zaman. İçimde örtbas ettim bu işi. Gözüm yine uyuyan adama takılınca Kuyi e, şaka olsun diye otur şurada bir yere de bu ölüyü bekleyelim bari dedim. Kuyi Kuyek uyuyan adamın kaba etini gereğince yumuşak mı diye şöyle bir yokladı derken hiç teklifsiz kılı kıpırdamadan oturuverdi üstüne. Aman Kuyi oturma adamın üstüne dedim. Kuyi neden dedi çok çok iyi oturak bizim memleket böyle adet zarar yok suratına. Surat ha dedim sen buna surat mı dersin? Nerede böyle yumuşak surat? Bak adam zor nefes alıyor, kalkmak istiyor. Çekil Kuekuek, ağırsın. Fukaranın suratını dümdüz edeceksin. Hadi kalk Kuekuek, baksana atacak seni üstünden, Hala uyanmadığına şaşırıyorum. Kuekuek, kalkıp uyuyan adamın başucuna oturdu, balta piposunu yaktı. Ben de ayak ucuna oturdum. Pipo uyuyan adamın üstünden bir bana bir ona gitti geldi. Kuekuek'e adamın üstüne ne diye oturduğunu sorunca anlattı. Onun memleketinde koltuk iskemle gibi şeyler olmadığı için kral, beyler ve varlıklılar aşağı sınıftan kimi kişileri Osmanlı minderi gibi kullanmak üzere şişmanlatırlarmış. Bir evin rahat döşeli olması için sekiz on tane tembel adamı satın alıp köşeye bucağa yatırmak istermiş. Hem bu gelenek gezintilerde pek elverişliymiş. Sırasında baston diye kullanılan bahçe iskemlelerinden çok daha iyiymiş bunlar. ''Bir ağaç gölgesinde, belki de ıslak, çamurlu bir yerde oturmak istediniz mi, uşağınızı çağırır, minder haline gelmesini buyururmuşsunuz.'' Bunları anlatırken Kuekuek, pipoyu benden her alışında, balta kısmını uyuyan adamın başının üstünde sallıyordu. ''Bunun baltası neye yarar Kuekuek?'' ''Çok kolay öldürmek, çok kolay.'' Kuekuek, balta piposu üstüne yabansı anılar anlatmaya başladı bana. İki işe yararmış bu. Baltası düşmanlarının beynini darmadan eder, piposu da insanın içine huzur verirmiş. Ama o sırada dikkatimiz uyuyan yelkenciye çevrildi. Daracık yeri artık iyice dolduran kesif tuman adamı huylandırmıştı. Zor solumaya başladı. Burnu tıkanır gibi oldu, bir iki kez döndü, sonra oturup gözlerine uğuşturdu. Sonunda, ''Hey tütün içenler kimsiniz siz?'' diye sordu. ''Geminin yeni tayfası dedim. Ne zaman kalkıyoruz?'' Ya demek, Pekua'da gidiyorsunuz, öyle mi? Bugün kalkıyor, kaptan dün gece gemiye geldi. Hangi kaptan? Ahap mı? Elbette o. Kim olacak? Ahap üstüne başka şeyler soracakken, güverteden bir gürültü geldi. Yelkenci, hey Starbuck, kımıldamaya başladı, dedi. Yamandır ikinci kaptan. İyi adam, dini bütün adamdır. Gemi canlandı, ben gideyim artık. Bunun üzerine güverteye çıktı, biz de peşinden gittik. Güneş doğmuştu iyice. Az sonra tayfa ikişer üçer gemiye geldi. Yelkenciler harekete geçmiş, ikinci, üçüncü kaptanlar iş başındaydılar. Karadan gemiye son öteberiyi getiren bir sürü adam vardı. Bunlar olup biterken kaptan Ahab görünürlerde yoktu. Kamarasına kapanmıştı. Öğleye doğru yelkenciler karaya indi sonunda. Pekuot rıhtımdan biraz uzağa çekildi. Son dakikaya değin her şeyi düşünen Chartie teyze bir balina sandalıyla gelip son armağanları getirdi. Kayınbiraderi üçüncü kaptan Staba bir gece takkesi, kamarota da bir yedek incil. Derken Pelek ve Bildat kaptanlar kameralarından çıktılar. Pelek ikinci kaptana eh Bay Starbuck dedi. Her şey tamam mı sizce? Kaptan Ahap hazır. Şimdi konuştum onunla. Karadan gelecek bir şey kalmadı değil mi? Tüm tayfayı çağırın, kıç tarafta toplansın kör olasılar. Bildat, Pelek dedi. Acelen var anladık ama ille küfür mü edeceksin? Hadi Starbuck dostum, sen istediğimizi yap. İşe bak, gemi neredeyse kalkacak. Pelekle Bildat hala kaptan güvertesindeler. Sanki denizde de kumanda onlardaymış gibi. Kaptan ahapsa hala yok meydanda. Kamerasındaymış diyorlar. Hoş, geminin vira edip denize açılması için ona hiç de gerek yoktu ya. Kaptandan çok kılavuzun işiydi bu. Bir söylentiye göre de kaptan Ahap daha büsbütün iyileşmemişte onun için güverteye çıkmıyormuş. Bunlar olağandı. Hele ticaret gemilerinde kaptanların çoğu gemi demir aldıktan çok soğuraya değin güvertede görünmezler. Kameralarındaki masanın başında dostları kılavuzla beraber o gemiden ayrılıncaya kadar son bir kez keyif ederler. Ama tüm bunları düşünmeye pek vakit yoktu çünkü kaptan Pelek artık dört dönüyordu ortada. Konuşan, buyruk veren, bildat değil, hep oydu. Grandi direğinin dibinde oyalanan tayfalara, ''Koşun geminin kıçına!'' diye vardı. Bay Starbuck, Sonra kaldırın şu çadırı!'' diye buyurdu. Önceden de söylediğim gibi, balina kemiğinden yapılmış bu çadır, gemi ancak limandayken kurulurdu. Ve otuz yıldan beri, Pekoot'ta çadırı kaldırmak buyruğunun, demir almadan hemen önce geldiğini bilirdi herkes. Derken, ''Bokurgat başına!'' diye buyurdu. ''Çabuk olun!'' Hayfa manivellalara saldırdı. Gemi vira ederken, kılavuz geminin ön tarafında durur her zaman. Bildat'la Pelek'te oradaydılar. Bildat'ın gördüğü tüm işlerden başka, limanda kılavuzluk etme izni de vardı. Denildiğine göre, ortak olduğu gemi Nantakıt'tan kalkarken, kılavuz parası vermemek için bu izni almıştı. Çünkü Pekuot'tan başka hiçbir gemiye kılavuzluk ettiği görülmemişti. Şimdi Bildat eğilmiş, çıkarılan demire bakıyor, bir yandan da bokurgatı işletenleri sözde keyiflendirmek için kasvetli ilahiler mırıldanıyordu. Gel gelelim, tayfa candan bir neşeyle, bağıra çağıra, türküler söylüyordu, hep bir ağızdan. Bildat onlara, daha üç gün önce, hele demir alırken, Peku otta açık saçık türküleri yasak ettiği halde. Kız kardeşi Çarti her tayfanın yatağının başucuna, Watson seçme ilahilerini koymuştu üstelik. Bu arada geminin öte yanına bakan Kaptan Pelek, kıyametler koparıyor ve korkunç küfürleriyle gürlüyordu. Daha demir almadan herif gemiyi batıracak neredeyse diye düşündüm. Elimde olmayarak Manivela'yı bıraktım. Kuyiku Eke'de bırakmasını söyledim. Bu Allah'ın belasıyla yola çıkmak tehlikeliydi. ''Bereket versin, Sofu Bildat var.'' diyordum. 777'de bir pay verdiği halde, o belki kurtarırdı bizi. Tam bunları düşünürken, birden arkama fena bir tekme yedim. Dönüp, Kaptan Pelek'in çizmesini yanı başımda görünce, yüreğime indi. Yediğim ilk tekmeydi bu. Kaptan Pelek, kükredi. ''Demek böyle yaparsınız ticaret gemilerinde, ha? Kımıldan, koyun kafalı, kımıldan, kemikleri kırılası, hadi, hepinize söylüyorum, kımıldasanıza.'' ku ok ''Kızıl sakallı herif, kımıldan, hey alaca şapkalı sen de, sen de yeşil pantolonlu, kımıldayın hepiniz, yoksa patlatırım gözlerinizi.'' Bir yandan böyle bağırıyor, bir yandan da bokurgatın çevresinde ona buna bol keseden tekme dağıtıyordu. Bildatla kılı kıpırdamadan ilahilerini söylüyordu. Kaptan Pelek, bugün içmiş olmalı dedim kendi kendime. Sonunda demir alındı, yelkenler açıldı, denize süzüldük. Soğuk, keskin bir Noel günüydü. Kuzeyin sıcak gün ışığı bitip karanlık basarken, kendimizi kış denizlerinin neredeyse ortasında bulduk. Dört bir yanımızı cilalı bir zırh gibi donmuş su serpintileri sardı. Küpeşte'ye çevre sıralanan balina dişleri, ay ışığında pırıl pırıldı. Pruva'dan kocaman bir filin beyaz dişlerini andıran uzun ve kıvrak buzlar sarkıyordu. Kılavuzluk yapan Sıska Bildat, ilk vardiyanın başıydı. Yaşlı gemi, buz gibi serpintileri dört bir yana saçarak, yeşil sulara derinden dalıp çıkarken, rüzgar olur, halatlar uğuldarken, Bildat bir ilahi tutturmuştu. Kabaran suların ötesinde güzel kırlar, diri diri bir yeşile bürünmüş. Böyle göründü Kenan ülkesi İbranilere, Ürdün nehrinin ötelerinde. Hiçbir zaman bana o geceki kadar tatlı gelmemişti bu güzel sözler. Umut ve sevinç doluydu bu sözler. Azgın Atlantik okyanusunda bu kış gecesinin buzlu soğuğunda ıslak ayaklarıma sırılsıklam ceketime karşın beni bekleyen güzel limanları, ilkbaharda çıkan yazın bile yeşil kalan insan ayağa girmemiş zümrüt çayırları, orman içleri